Dünyayı Okumak programından bütün Açık Radyo dinleyicilerine, arkadaşlarına merhaba. Ben Aytaç Timur. Yine bir yazarla ve onun yeni romanıyla, Kırıgın Çocuklar mevsimiyle beraberiz. Aysel Sağar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aysel Hanım, bu ilk kitabınız değil, iki tane daha çalışmanız var. İsterseniz kısaca bir onları da okurlarımıza hatırlatalım. Ne dersiniz? Evet, evet benim ilk çalışmam... Güneş'i Çıkardılar adlı e, sözü tarih çalışması idi. E, i̇kinci çalışmamda yani onun ardından gelen kitabım, e, Karşılaşmalar. Bir tür deneysel edebiyat mikrofonu diyebiliriz karşılaşmalar için. E, i̇kisi tabii ayrı türe giriyor. E, tabii tür derken, e, buna geleceğiz sanırım. E, Türk kavramı e, belki... Roman için geçerli olmayan bir şey ama orada tabii türden bahsedebiliriz sözlü tarih. Ama ikinci karşılaşmalara tür olarak niye girdi hakkında açıkçası bilgim yok. <gülüyor> denizsel demek bana daha uygun geliyor. Tüm ele kurgusal zaten bütün şey hariç sözlü tarih dışındaki işte kitabıma bağlı olarak konuşuyorum. Diğer yaratıcı metinler. Ee, kurgusal özelliklere çok sahiplerdir zaten. Tabii. Ama tabii karşılaşmalarda kurgu çok ön plana çıkıyor. Yani e, karakterler iki e, yüzyıl öncesinin kültür romanlarının karakterleri olduğu için bir de onları tabii bugüne getirip e, bugünün olaylarıyla, mekanlarıyla buluşturduğum için e, kurgu olarak e, belli bir yere oturuyor. E, benim de deneysel diyebileceğim ya da işte tabii bütün bu tek tek çalışmalar, o e, her bir karakterle e, kurduğum şey ilişki... E, ...öyküleme de olabilir. Öykü, Onların hepsinin için birer öykü de diyebiliriz. İstanbul'a getiriyorsunuz bir de. Evet İstanbul'a. E, bir de zamansal olarak çok gerilerden geliyorlar. E, 200 yıl öncesinden geliyorlar. Zaten içinde Esprisi burada burada... E, Tabii ben yazarken de aynı şeyi düşündüm, okuyucu da aynı şeyi düşünecektir, düşünmüştür diye e, tahmin ediyorum. Ee, tabii olaylar zaman, olayların biçimi değişse de insanların her çağda e, yaşadığı sorunsallar aşağı yukarı birbirine benziyor. Şundan dolayı e, her zaman için e, e, bir egemen olan vardır. Bir de egemen karşı, yani egemen olan düşünce sistemi yaşam biçimleri vardır Bir de bunun dışına e, dışında kalan ya da gene onun içinde olup da o egemenle çelişki içerisinde olan e, yaşamlar vardır e, bu hiçbir zaman değişen bir şey evet. değildir olmayacaktır da bence yani bu hep böyle devam Duydunuz edecektir yok <gülüyor> Yo, aslında onu olumsuz anlamda söylemedim e, çok iyi bir şey de yaratılmış olabilir Örneğin e, insanlık adına ama yine çelişkiler olacaktır yine hı hı. E, o Yaratılan şey, eğer ki e, bir şeye dönüşmesi nasıl diyeyim, hmm, e, şeyden kopuk, e, e, çoğunluktan kopuk e, şeye dönüşürse, e, bir e, biçime dönüşürse, o baskıya da dönüşüyor ister istemez, istesiniz. Çelişkiler hep oluyor. Bu çok e, olanaklı bir şey, bir şey. E, bu ancak bir kurulan mekanizma ile mi giderilir zaten? Ee, ...insanlık hep buna kafa yoruyor... ...biliyorsunuz yani... E, ...en iyi bir şey yaratılıyor... ...sonra o baskı haline dönüşüyor... ...falan yani... Köle evet. Efendi <gülüyor> diyalektiği devam diyorsunuz yani... ...devam tabii <gülüyor> ama zaten... E, süreçlerde böyledir hep... ...çelişkilerle ilerler... E, ...çelişkisiz... E, ...bir süreç düşünemeyiz ama... E, ...bütün mesele burada... ...çelişkilerin... E, ...ne şekilde yansıdığı... ...ya da burada nasıl çözüldüğü... De herhalde düğümleniyor ya da çelişkinin farkında olmakta gayet güzel şimdi kırgın çocuklar mevsimine gelirsek itaki yayınlarından yayınlandı evet. biz yaşadığımız bazı olayları yazmak için biraz zamana ihtiyaç duyuyoruz hı hı. kırgın çocuklar mevsimi de 2000 senesinde cezaevlerine yapılan bir operasyona dayanıyor hı hı. Evet. demek ki yazmak için üzerinden 18 yıl geçmiş Gerçekten bunların oturması, pişmesi, yazılabilir hale gelmesi zaman alıyor. Hatta geçen haftaki konumla konuşuyordum. Yani trajedi ne kadar büyükse yazmak da o kadar uzun, o kadar zahmetli oluyor. Öyle değil mi? Katılıyor musunuz bana? Evet. Çünkü <gülüyor> evet. e, gerçekten bir trajediydi. Yani 28 tane ölüm var, iki de asker, 237 yaralı var. Evet. Ee, ve siz aldınız bunu romana döktünüz. Bir gazetecinin gözünden. Evet. Ee, zor oldu mu? Öncelikle onu sormak istiyorum. Çünkü duygusal olarak zor bir olay. Şimdi e, zor oldu mu e, sorusuna e, çok net bir yanıt veremeyeceğim. E, belki yaşandığında çok zordu elbette tabii. Yani bunlar bir takım çok vahşet boyutunda olayları biz Duyduğumuzu tanık olduğumuzda gerçekten çok zor geliyor insana. Bir adalet duygusu zedeleniyor. O çok zor bir şey gerçekten. Sonradan yaşama mal olarak, yaşamın derinliklerine gizlenerek kayboluyor. Şimdi o ilk anı tutmak tabii ki mümkün değil. Onu sürekli canlı tutup yaşamak yaşayanlar açısından da çok zor olan bir şeydir. Bu sadece o olay için değil birçok olay için geçerli. O vahşet boyutunda anlamında e, işin özneleri açısından tanık olanlar açısından aynı duyguyu sürdüremezsiniz elbette. E, o süre için zordu evet yani çünkü ben de e, şöyle bir şey, bir gazeteci olarak e, o bireylerle yüzde görüştüğümü görüştüm elbette. E, bir yazı dizisi hazırlamak için görüşmüştüm kendileriyle. Ee, onların anlatımları e, olayla ilgili, aynı zamanda olaydan çıkıp e, kendi e, kişisel özellikleri, yaşamları, çocuklukları vesaire Bunların hepsini birebir dinlediğim için e, olayın biraz daha yakınına girmiş oldum. Tabii e, yıllar sonra da e, benim bilinçaltımda e, yer etmiş bir şey olarak... E, varlığını koruyordu bu olay. Yıllar sonra kitaba dönüşmesi aslında e, ben romana başladığımda kendiliğinden gelen bir şey oldu. Doğruyu söylemek gerekirse. E, sanırım şimdi şöyle bir şey var. E, toplumsal bilinçaltı denilen bir şey var. Her şey yaşanıyor. E, beylik kesicikleri hapsediliyor. E, i̇şte orada e, kendi halinde kendine özgü bir devinime e, e, giriyor. giriyor. E, şimdi benim romanımdaki karakterler, e, gerçek karakterler... ...hani birebir e, kitapta bitimlediğim özellikleriyle gerçek değiller. Olaylar gerçek. Onun arka planında benim dinlediklerim yatıyor elbette. Şimdi burada toplumsal bilinçaltının e, karakter, karakterlerim e, vasıtasıyla... E, ...ortaya dökülmesi söz konusu oldu. Şimdi roman e, geldiğim gelirsek... E, Roman bir yanıyla da sadece şimdiden, şimdi yaşananları zaten anlatmaz roman. Öyle olursa çok sığ bir şey olur. Romanın malzemesi zamanlardır, mekandır, uzamdır, anılardır. Konu ne olursa olsun bir roman, haddimi aşarak söylüyorum, kurgulanırken bu alanlarda dolanmak zorundadır. Kişi de öyledir. Kişinin de bir bilinçaltı vardır. Kişi, siz dediniz ya, bir kitap yıllar sonra ancak yazılabilir bir trajedi. Bir insan bile kendine belli bir yaşam birikimine sahip olduktan sonra anlatabilir ancak. Doğru. Bu insanı kendi süreci de böyleyken, bu yaşananlar için de aynı şey geçerli diye düşünüyorum. Burada bir de tabii yaşananı bir gazeteci gibi anlatmak başka bir şey. <Gülüyor> bir edebiyatçı gibi anlatmak başka bir şey. <Gülüyor> ee, Şimdi ben burada Bahtin, Mihail Bahtin e, roman e, konusunda e, e, çok önemli tezler getirmiştir. Roma, e, romanın ne olduğuna dair. E, ro, bir, bir yanıyla Bahtin benim e, şeyimdir. E, nasıl rehberim gibidir. E, evet. E, Bahtin der ki e, biz ee, ancak kendimizi başkasıyla görürüz. Bir olayı başka olaylarla çarpıştırarak e, anlaşılır kılabiliriz der. Ee, şimdi burada e, şey var. E, bir olay bu toplumsal bir olay. Hatta siyasi dediniz siz de az önce politik dediniz. Hı hı. E, tüm bu bu yaşanmışlıkların kodları edebiyat denilen bir şeyin kodlarıyla anlatılmaya çalışılıyor. İşte az önce bahsettiğim e, Bahdin tezine çok uygun bu. Yani biz bir olayı aslında edebiyata mal edilerek daha görünür kılmak gibi bir e, e, şeye e, e, görünür kılma e, olayını gerçekleştirmiş oluyoruz. Ama bu sadece bu olay için geçerli değil ki. Yani siz hangi olayı anlatırsanız anlatın. Ki kişisel olay da olabilir. Kendi yaşanmışlıklarınız da olabilir. E, edebiyat e, metni edebiyat diliyle anlattığınızda onu e, anlaşılır kuuyorsunuz. E, buradaki e, şey bu püf noktası bu, eğer ki bu düz ki bu düz bir anlatımla, daha belgesel bir anlatımla, daha e, açık bitimlemelerle anlatılsa ki zaten anlatıldı. E, arşivlerde duruyor, gazete e, arşivlerine bakan, işte başka kaynaklı arşivlere bakanlar zaten. ...bu olayı bütün ayrıntıları okurlar, öğrenirler... ...ama roman böyle bir şey değil... değil evet. ee, ...belki orada okuyacak... Ee, ...sizin de şey... ...belirttiğiniz gibi... E, ...bir gazeteci e, refleksiyle... ...ya da işte okuyan kişinin... E, ...oradan aldığı izlenimlerle... ...çok bilinç düzeyinde, şey düzeyinde... ...kalacak... Ee, ...olay olmuş, bitmiş... ...şeklinde e, belki... E, öz, ...içselleştirecek... ...olayı ama roman dili böyle bir şey değil... Siz aslında bir şeyi yaşanılır kılıyorsunuz. Ee, okuyanın zihninde e, o, onun e, alanlarına e, göndermiş oluyorsunuz. Yani e, duyarlılıklarına göndermiş oluyorsunuz. Belki bunu okuduktan sonra bilmiyorum. E, belki biraz daha başka bakacak e, meselelere. E, bu konuyla ilgili... E, Yaşadığı topluma başka bakacak, kendisine başka bakacak. Ne kadar e, yaşananların farkında olup olmadığı ile ilgili bir sorgulama içerisine girecek. E... Harika. E, kırgın çocuklar mevsimi üzerine konuşmaya devam ediyoruz ama izninizle sizin için bir parça seçtim ben. E, Aa, çok memnun olurum. <gülüyor> e, onu dinleyelim, sohbetimize öyle devam tamam, edelim. Çok... Just Sel Sağır'la Karıgın Çocuklar Mevsimli roman üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ben Aytaç Timur, Dünyayı Okumak programında açık dergi içerisinde. Şimdi bu anlatıyı konuşurken tabi edebiyatta anlatının bir estetik hale dönüşmesi durumu var. Ee, bunu da sizin romanınızda bence çok iyi kotardığınız bir, bir ayna hali var. Gazetecinin gözünden anlattığınız bölümler var. Ali'nin gözünden anlattığınız bölümler var. Ve biz her ne kadar bu romanda biri italik yazılmış olsa da yazılmasak da, yazılmasa da italik yazılmasa da bunu çok kolay anlayabilecektik. Ben burada sizi çok başarılı buldum. Tebrik etmek istiyorum. Ali'ye geçtiğimiz zaman çünkü artık olayı gözleyen değil. Olayın içinde tanık olmuş, acılarını bizzat bedeninde yaşamış bir kişiliğin ...cümlelerini görüyoruz. Bunu nasıl başardınız? Bunu nasıl başardım? Ee, şimdi benim... E, ...öncelikle... E, ...orada bir semptom söz konusu. E, hafıza... ...şimdi toplumsal bellek falan derken... Hı hı. ...çok ironik bir durum var burada. E, toplumsal belliğinden bahsederken... ...gerçekten... Yaptıkları e, ölüm orucuyla bellikleriyle sorun yaşayan, hafızaları sorun yaşayan e, insanlar oluştu. Bunlar kaç kişi sayı olarak bilmiyorum fakat bunlarla, bunlarla yaptığım konuşmada e, onların anlatımlarından bu kaymaları, e, belleksel kaymaları, zamanları karıştırmaları, geçmiş e, e, çok uzak geçmişte yaşadıklarını bugün gibi yaşadıklarını sanmaları meselesi söz konusuydu. O onların anlatımları e, sanırım e, benim için bir şey oldu, anahtar oldu. O onu anlat, yani onların dünyasına girip anlatırken, bu hafsa mesesi e, zamanla birebir ilişki, şimdiyle birebir ilişki kuramama meselesi söz konusu olunca e, şeyin dehlizlerinde, e, hafsa'nın dehlizlerinde sürekli dolanan bir e, zihin söz konusuydu burada. Orada sanırım o, bu, o anlamda kolay oldu benim için. Çünkü bir insan e, şeyle zamanla, somut anlamına bağlantısını yitirince gerçekten e, böyle e, mekanlar, her şey karışıyor. E, olaylar da birbirine karışıyor. E, zaten e, normal insanlarda da, bütün sorunu olmayan insanlar da zaman zaman bilinçaltılarının e, ataklarına maruz kalırlar bir kokuyla bir renkli işte ne bileyim gittikleri bir yerin mekanın geçmişte yaşadıkları bir şey bir mekanı anımsatmasıyla geriye giderler. Fakat burada tümüyle böyle bir sorun söz konusu olunca da bunlar çok rahat oluyordu o insanlarda. Hani birebir onlar ne kadar aklımda kalmadı bilmiyorum ama benim hayal ettiğim anlamıyla tabii şeyi kaldırdığınızda, gerçek bağlantıyı kaldırdığınızda e, anılar, olaylar, serbest çağrışımlar halinde e, akmaya başlıyor. E, şeyle ilgili de zaten yaşananlarla ilgili de e, anlatılanlar, e, yazılanlar çok e, net olduğu için onlarla buluşturmak kolay oldu. E, bir ayrı tat vermiş ama gerçekten ayrı bir tat vermiş. Çünkü e, anlatı betimlemeye çalışırken Ali'yi dinlemeye başladığımızda yaşamaya başlıyoruz. O yüzden dokunuşun kuvveti artmış. Şimdi size bir de bu politik romanla ilgili sormak hı hı, istiyorum. Doğru. Çünkü bir coğrafyanın iklimi sertleştiği zaman politik romanlar da ortaya dökülmeye başlıyor. Hı hı. Çünkü ihtiyaç var birilerinin olan biteni yazmasını, anlatmasını. Politik romanların da ayrıyetten bir dönüştürücü gücü var. Ee, bilmiyorum politik roman dememe Şimdi, nasıl karşılıyor? Evet, e, ben yine Bahtin'e döneceğim de. Hı -hı. Bahtin e, romanların özellikle e, belli bir e, adlandırmayla, türlü sınırlandırmasına çok karşı. Dolayısıyla <gülüyor> siz de. Hayır, hayır. Onunla ilgisi yok. Çok gerçeği tekabül eden bir yanı var bunun. Roman gerçekten e, mesela... E, Birçok anlatım biçimi e, miadını dol yani bir e, kanon haline gelip e, o kendi çerçevesinin dışına çıkmaz. Yani onu bul, bağlı olduğu zamana göre, saptanmış olgulara göre değerli, yani otoriteler böyle diyor. Zaten öyledir akademik çalışmalar, bunun için de şiir de dahildir. E, bütün bunların e, çerçeveleri bellidir. Onların da işte edebi ede, ede, olanla ilişkisi vardır elbette ama gerçekten çerçevelenmişlerdir. Ama roman öyle bir şey değildir. Roman hayat gibi bir şeydir. Roman sürekli e, e, geçmişle, şimdiyle, e, gelecekle kurduğu ilişki anlamında çok dinamik bir şeydir. E, o yüzden e, romanın e, ben e, kişisel olarak, önceden de öyleydim belli bir adlandırmayla sınırlandırmasına karşıyım. Yani tanımla bu şekilde tanımlanmasına karşıyım. Politik roman, e, başka politik başka derken... ne diyorlar? Yok yok size aşk e, romanı. Aşk roman Şimdi <gülüyor> bütün bunlar aslında romanın yapıs, roman, romanı işte. dışlayan, roman kavramını dışlayan şeyler aslında. Çünkü romanı hayat gibidir. E, gerçekten yazıldığı... o zamanla kurduğu, ilişki bağlamında işte. Olaylar, olayları çoklu buluşturmasıyla e, karakterlerini karakterlerin çoklu buluşmasıyla roman akışkan, dinamik bir şeydir. Şimdi e, bunu siz e, çok başka açıdan da değerlendirebilir. Hani okuyucunun zihnine göre çok e, şekillenebilecektir. O anlamda dinamiktir. Çünkü her okuyan yeniden yazacaktır bir evet. romanı. Şimdi bizim kitabımız aslında buna çok uygun. E, Şöyle yani her ne kadar olay bir hayata dönüş operasyonu e, meselesini de gündeme getirip e, bunu bizzat yaşamış e, karakteri e, anlat, anlatıyor olsa da aslında e, bu olayların içerisinden ha, normal hayatta aynı tabii biçim olarak olması gerekmiyor. Benzeri e, şokları yaşayan insanlar olmuştur. Olacaktır. Yani o oraya da girecektir onu okuyan mesela. Oradan başka çıkacaktır. Hayatındaki başka bir şeyle bunu buluşturacaktır örneğin. Aynen. Ya o yüzden yani burada anlatılan olayın e, ne olduğu önemli değil. Ben de zaten aslında politik derken tam da hayatı kastediyorum. Hı -hı. Çünkü bence her şey politik. politik. O yüzden e, yani öyle sadece bu kenara koyduğumdan değil. E, ama çok zevkle okudum ben. Ee, Kırgın Çocuklar yani. mevsimini Açık Radyo'nun bütün dinleyicilerine de tavsiye ediyorum ee, Aysel Sahar'ı konuk ettik bugün geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, umuyorum yeni romanlar yeni öykülerle siz okumaya devam edebiliriz evet ben de e, şimdi şu e, bir karam sarlık boyutunda algılanmamıştır diye düşünüyorum. Yok yok hiç e, öyle düşünüyorum. Tam tersi bir derinlik ee, olarak algılandığını düşünüyorum ben. E, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz çok için. Çok memnun oldum. Gelecek hafta görüşmek üzere. E, açık radyo iyi haftalar.